Bir bayanın evde yalnızken veya eşinin yanında giyindiği kıyafetlerde bir sınırlama, kısıtlama var mıdır? Tabi tek başına olan bir bayanın veya eşiyle birlikte olan bir bayanın kendi aralarında bir tesettür konusunda veya örtülme konusunda bir sınırlama söz konusu değildir. Hı hı. İstedikleri gibi davranabilirler. <gülüyor>